İskilifli Ahtıf Hoca. Buyurun. Selamünaleyküm aleyküm hocam. Rahatsız etmiyorum ya. Ve aleyküm selam. Buyurun hayırdır? Hocam ben hariciye vekaletinden geliyorum da... ...yanımda Amerikalı bir sefir var. İstanbul'a atanmışlar. Hem medresiyi gezmek istiyorlar... ...hem de bazı sualleri olacakmış. Hay hay buyursunlar. Teşekkür ederim. Buyurun Sir buyurun. Efendim bu Bey Sir Johnson. Ülkemize sefir olarak atanmışlar. Medresenizin ünlü duyduklarından dolayı gezmek... Sizin şöhretinizden dolayı da sizinle tanışmak, bazı şeyle sormak istiyormuş. Sörcansın. bu da kendisiyle tanışmak istediğiniz İptidai Dahil Medresesi Umum Müdürü ve Atif Hoca Efendi. Hocam, Sörgü'ye Türkçe bilir. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, buyurun, birlikte medreseyi gezelim. Bu arada sormak istediklerinizi de sorabilirsiniz. <gülüyor> ah, teşekkür ederim ha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 Keşke biraz genç olsaydım Sizin talebeniz Sıfatıyla yanınıza kalsa Ve sizden Fez alsaydım <gülüyor> Bu yeni olursa neden olmasın ki Siz yeter ki Müslüman olmayı isteyin <gülüyor> İlahi hoca İlla da benim Müslüman yapacaksınız Ama ne yalan söyleyeyim İlminiz gibi Medreseniz de çok güzel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 Selamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. La ilaha mêlle selam, emin ki selam da berek Hayırdır hanım? Gelenler kimler? Ne bileyim? Sizi görmek isteyen meymenesiz suratlı üç adam. Kimler ki? E sakin olun, sakin olun. Heyecana kapılmanın manası yok.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 İçeri girin. Şimdi çağrılırsınız. İşin biter evine dönersin. Hasbunallahü ve nihamet vekilli. Beş dakikalığına diyorsunuz ama hücrete bekletiyorsunuz öyle mi? Fesubhanallah. Allah. Hey! Hey! Kimse yok mu?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 Sancıma ilaç yanık yerime merhem Namaz sancıma ilaç yanık yerime merhem Onsuz evedi hayat benim olsa istemem Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem Doğan güneşler her gün aynı da her gün yeni Ezelden ebeden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 genç adam bu düstur sana emanet olsun ey genç adam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 Yani şapka inkilabını bu birkaç mürteciden gayri istemeyen yoktur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Celilesi cilt 9 sayfa 250 ile 260'da millet mebusları şapkanın mecburiyetiyle ilgili gerekçileri özetle şöyle sıralamışlardır. Şapka yeni medeniyetin sembolüdür. Şapka yeni Türkiye'nin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 Affedersiniz bir hatadır oldu dediler ve beni bıraktılar. Demek ki sebep hatadan ibaretmiş. Bilmeyi kesin. Tüm ifadelerinizde siyasetle uğraşmadığınızı bilhassa belirtmişsiniz. Ama siyasetle uğraştığınızın en büyük delili Frank Mukallipliği isimli eserinizdir. Bu eseri hangi gayeyle yazdınız? Bakınız reis bey bu makamı işgal ettiğinize göre bilirsiniz.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 Mahkemelerde kaydedilir hocam. Heyet müdde umuminin istediğinden daima aşağısına hükmeder. Bırakınız müdde umuminin iddia ve talebinden yukarı haddi aynı cezayı bile verdikleri görünmemiştir. Şimdi vakit kaybetmeden şu cılız kandilin altında buyurun müdafalarımızı hazırlayalım.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 Şapka İnkılabı aleyhine yapılan nümaiş ve isyanlarla ilgili olarak yaptığı derin tahkikat ve muhakemeler ile müddei umuminin iddiaları ve son olarak da maznunların müdafaalarını dikkate alarak uzun ve derin bir müzakereden sonra hükmünü vermiştir. Buna göre maznunlardan baba eski müftüsü Ali Rıza Hoca ile müderrislerden İskilip'li Atif Hoca'nın idamına Hani bana demiştiniz ki hoca büyük ihtimalle affedilir. Peki bu karar neyin nesi? Anladım ki bunların gayeleri İskripli'yi yargılamak değil, öldürmek iş. Çünkü o batıla benzemeyi kesinlikle reddediyordu. Ayrıca İskripli'nin nezdinde tüm mücahit ve batıla benzemeyi reddeden alimlere göz vermek istiyorlar. Kararı duydun değil mi Tahir? Ben sana demiştim ama meraklanma.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 Şükür Artık nefes almayı Bırakıp gideceğiz Ben artık korkmuyorum her şeyde hikmet Bir <Sessizlik> kere bakalım. Hakkındaki hüküm infaz edilecek. <gülüyor> Saat kaç? Beşi çeyrek geçiyor. <gülüyor> Sabah namazını kılmama müsaade eder misiniz? Son sözün nedir?